ayet-i kerime tövbe suresi 111. ayet akabe biatları oldu yani Medine'li Müslümanlar geldiler Mekke'de bu şeytan taşlamanın yakın bir yerinde akabe denilen bir yerde peygamber efendimizle görüştüler bu ikinci akabe biatında 70 küsur kişi geldi Medine'de peygamber efendimizle görüştüler biat ettiler Abdullah bir rabaha sordu. Ya Resulallah dedi. Allah'a biat ettik dedi. Yani Allah'ın bütün emirlerini ittiba edeceğiz dedi. Sana biat ettik dedi. Seni çok seveceğiz dedi. Çok muhabbet duyacağız. Seni taklit edeceğiz. Seni muhafaza edeceğiz dedi. Bu dedi bir karşısında bize ne var dedi. Mukabile ne var dedi. Efendimiz cennet var buyurdu. Onu arkasından bu ayeti kerime indi. Allah müminlerin malları ve canları mukabilinde onlar cenneti satın aldılar. Yani bir imtihan dünyası içindeyiz. Fani bir ömrün içindeyiz. Cenab-ı Hakk'la nasıl bir dost olacağız? Nasıl o bir atımızı Peygamber Efendimize ve Cenab-ı Hakk'a olan bir atımızı tazeleyeceğiz? Ve bu tazeleme bir dost olacağız. Bu kıyamete kadar gelen bir mesaj bu. Allah malları ve canları mukabilinde onlar cenneti satın aldılar. Cenabak nimetler veriyor. Bu nimetler imtihan malzemesi, laboratuvar malzemeler. Ve bu malzemelerin iki uçlu bıçak gibi bunlar. Nefsani arzulara mal edersek bir felaket olmuş oluyor. Ruhaniyetimizi terakki ettirmek için kullanabilirsek cenabaklı bir dostluk ve bir yaklaşma Cenabak'a bir ustad olmuş oluyor. Burada Cenabak malın ve canın güzelleştirilmesi istiyor. Mal güzelleştirilecek. Mal güzel olacak. Can da güzel olacak. Mal ve can yanlış yollarda harcanmayacak. Mal ve can en mühim malzemelerden çok ayette kelimede geliyor. Canlarıyla, mallarıyla ve bu can ve malları bir malzeme olarak kullanıp Cenab-ı Hakk'a bir basamak olması. Onun için en zor şey malı ve canı kullanabilmeyi bilmek. Kime sorsak ben der canımı da malımı da en iyi kullanırım değil. Buna cana bak can ve mal nasıl kullanacak peygamberler misal veriyor. Peygamberlerin arkasından Tövbe Suresi'nin 100. ayetinde muhacirleri misal veriyor. İslam'a ilk gelen muhacirler. Onlar nasıl imanlarını korudu? İmanlarını nasıl muhafaza etti? İmanlarının bedeli olarak ne kadar bedel ödediler? Mallarıyla bedel ödediler, canlarıyla bedel ödediler. Yalnız kalplerini korumak için, imanlarını muhafaza etmek için. Cenab-ı Hak sihirbazları biliyor. Musa selamın sihirbazlığını bildiriyor. Kalplerini korumak için nasıl bir canlarıyla bir bedel ödediler. Hatta öyle bir zor durumda kaldılar ki Rabbena efri aleyna sabren ve tebefenan müsliminde. Ya Rabbi üzerimize sabır dök. Sabır yağdır dediler. Ki bir imanımızdan bir fire vermeyelim. Bir zaafa uğramasın. Canımızı müslüman olarak al bizi öldür dediler. Cenab-ı Hak eshabül uhtudu bildiriyor. Nasıl hendekler içinde imanını muhafaza ettiler. Habibine cari Yasin ikinci sayfasında nasıl taşlanmaya razı oldu imanını kurtarmak için. Ve Sabıkun buyuruluyor. Bu o Mekke'de o bütün bütün o zulümlere katlanıp çürüklerine açlıklarına ahval sesleri vesairelerine tehditlere, hakaretlere katlanarak kalbini muhafaza edenler. Onlar Allah'la dost oldular ensarı bildiriyor Cenab-ı Hak. Nasıl onlar manların, canlarını Allah'a adadılar. Yahudiler bir taraftan, beni Kur'a'yıza ve emsalleri. Bir taraftan Mekke'li müşrikler, bir taraftan işte gelen münafıklar. Bunlar kadar nasıl bir İslam'ı yaşama gayreti içinde oldular. Allah'tan gelen ayetleri nasıl bir tatbikata geçirdiler. Hatta öyle bir iman, bir lezzethane geldi ki sahibim bazıları sanki diyor bir ayet indir ama zannederdik gökten bir sofra iniyor. Hemen o ayetlerine toplanın, Allah'ın muradı ne, nedir burada? Allah'ın muradını nasıl biz tahsil edebiliriz? Bütün dertleri buydu sahibinin. Cenab-ı Hak onları, muhacirler, ensar ve onları tabi olan ihsan sahipleri. Cömert insanlar, gönül ehli insanlar, kendisine ilahi kameranın altında olduğunu hisseden müminler. Cenab-ı Hak böyle bir mümin yüreği istiyor ve bu mümin yürüne cennetleri vaat ediyor. Yani kalbi selim istiyor. Velhasıl nefsane hayattan vazgeçebilme. Vazgeçebildiğimiz kadar Cenab-ı olan dostluğun artması. O imanların muhafaza için Allah yolu mücadele savaştılar. Bedir öyledir, en son Çanakkale öyledir. Nedir bu? İmanını kurtarmak, imanını muhafaza. Öldüler ve öldürüldüler. Cenab-ı Hak bu cenneti satır alanlara bir vaadini bildiriyor. Tevrat'ta İnci'de Kur'an'da diyor Allah üzerine bir vaattir diyor. Bir sözdür diyor. Bu diyor cenneti diyor ihsan etme ikram etmesin. Allah'tan başka diyor sözünde daha duran kim vardır Cenab-ı bu görüyor Yani hep bunlar hep teyit geliyor. Yani bizim canımızı malımızı nasıl kullanacağımızı bilebilmek. Bakara Sûret'in 195. ayeti var. Orada canım infak edin. İnfak 200 küsür yerde geçiyor. Yani Allah için verin. Allah razı için verin. Maldan ver, candan ver, istidatlardan ver, gücünden ver. Allah sana ne ikram ettiyse, ne ihsan ettiyse, onların hepsini Allah yolunda kullan. İnfak edin buyuruyor. Onlar kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın buyuruyor. Ahsinul buyuruyor. Bütün ameliniz en güzel olsun. Allah muhsinef sever. Halid bin Zeyd Ebu Eyyüben Ensari Hazretleri iki sefer İstanbul'a geldi, seksen küsur yaşında, İstanbul'un fethine geldi. Bu tufta hanner Konstantiniyye, Kostantiniye elbette feth olacak. fetheden, kumandan ne güzel bir da asker ne güzel bir askerdir. Müjdesine nail olmak için, Esrab-ı Kiram zamanında İstanbul'a seferler başladı. 80 küsur yaşındaydı, iki seferi var. Bir seferinde bir manzara oldu. Bir Medine'li sahibi askerini ta Bizans'ın ortasına kadar sürdü. Bizans'ın ortasında kaldı. Sahibi dedi ki kendi eliyle kendisine tehlike attı dedi. Ayeti kelimenin muhtevasına zıt bir halde bulundu dedi. Alit bin Zeyd Ebu Eyyubel Ensair hayır dedi. Bu ayetin sebebin huzuruyla iniş sebebi biziz dedi. Biz dedi Medine'de bulunduk dedi. Allah Resulüne ikramda bulunduk dedi. Gazbelerde bulunduk dedi. Fedayı can etmeye kadar gittik dedi. An geldi dedi. Artık biz yapacağımızı yaptık. Arkadan gelenler yapsın. Biz artık Medine'nin hurma bahçelerinde dönelim dedik. Bunun üzerine bu ayetinde kendinize kendinizi tehlikeye atmayın. Bu sebepten Eyyub el Ensari Hazretleri, Eyyub Sultan dediğimiz zat, iki sefer 82 suresinde İstanbul'a geliyor tefade ederken de askeri hedef gösteriyor. Beni diyor ayağınızın attığı son noktaya gömün. Gücü benden sonra gelen İslam askerleri daha öteye geçmeye gayret etsin diyor. Yani bir cesediyle bile bir hedef gösteriyor. Velhasıl kendinize kendi tehlike atmayın.